bir kalbin fıkhı vardır, bir de amelin fıkhı vardır. Şimdi kalbi fıkıhta hükümler değişiyor. Onu bakın nasıl ifade ediyor şey. İmam Şafi Hazretleri, çok enteresan. İmam Şafi diyor ki, büyük mürşit Şeybanı ı için ümmidir uzat, Ümmidir. Allah dostu şeyban-ı Hatta bazı ulamadan, yani ''Niye gidiyorsun, ne buluyorsun o zatta, ne falan dediği zaman, ''Aman ha, sakın'' diyor. İleri geri laf söyleme o zatlar için. Onların Allah katındaki dereceleri, makamları çok farklıdır. Ve şu ifadeyi kullanıyorum. ''Bizim ilim ve iman konusundaki sözlerimiz, bu zatta fiilen yaşanılan bir hal ve davranış şeklinde tezahür etmiştir.'' Bir bunun, çok affedersiniz, laf azanlığının sözünü yaparken, onlar hayatında uygulu yaşıyorlar diyor. Biz bunun ilmiyle tahsil ederken onlar yaşadıklarını ilme dökmüşler. Tasavvuf budur. Tasavvuf dışarıdan okunarak öğrenilen bir ilim değil. Kitaplardan öğrenmez tasavvuf. Yaşanarak öğrenilir. Onun için tasavvufun tanımını anlarsanız, bakarsanız yüzlerce, binlerce tanım var. Çünkü her insanın kendi yaşantısında keşfi, tespiti, farklılıkları o tanıma girmiştir. Yaşanarak elde edilen bir ilimdir tasavvuf.